El Arish'in hurma bahçeleri, gömüldükleri gibi aniden kaybolup gittiler. Şimdi açık bej bir ışık içinde koşuyorduk. Dışarıda sarsılan pencere camlarının ötesinde, şimdiye kadar hiç tanık olmadığım bir sükunet vardı. Bütün biçimler ve hareketler dünden ve yarından ötede, önceden ve sonradan yoksun, çarpıcı ifsizlikleriyle sadece o anda ve oradaydılar. Rüzgarın güneş altında soluk portakal renkleriyle yalazlanan tepeciklere dönüştürdüğü kumsal, çok yıpranmış bir parşömen kağıdını andırıyordu. Yalnız keskin, tok, mızra vuruluşlarıyla sarsılan doruklarıyla, yarı saydam, su rengi gölgelerin örttüğü sonsuz yasına zarif ve pürüzsüz yamaçlarıyla, çukurlarıyla kumsal parşömen kağıdından daha yumuşak, daha inceydi. Yanar döner bulutlar, ötede beride kaktüs çalıları ve zaman zaman uzun saplı sert otlar. Arada sırada yalın ayak, sıska bedeviler görüyordum. Sonra bir yerden bir yere taşıma yapan, hurma hevenkleriyle yüklü bir deve kervanı gördüm. Gördüğü muhteşem manzarayla büyülendiğimi duyuyorum. Kimi zaman tahta ve teneke barakalardan ibaret küçük istasyonlarda duruyordu tren. Paçavralar içinde esmer çocuklar, trenin çevresinde bağırışıp çağrışarak sepetlerindeki kekleri satmaya çalışıyorlardı. Karşımda çömermiş oturan bedevi, küfriyesini açarak ağır ağır kalktı ve pencereyi açtı. Yüzü ince esmer ve keskin hatlıydı. O bilerek hep ileri bakan, şahin bakışlı sert yüzlerden biriydi. Uzanıp dışarıdan bir parça kek aldı ve tam dönüp yerine oturacakken, Gözleri bana takıldı ve tek kelime söylemeden elindeki keki ikiye bölerek bir parçasını bana uzattı. Benim şaşkınlık ve tereddüdümü görünce gülümsedi. Bu dokunaklı gülümsemenin de biraz önceki ciddi bakışlar kadar sert çehreye yakıştığını gördüm. O gün anlamını bilmediğim bir sözcük söyledi bana. Tefaddal. buyurun. Keki aldım ve başımla teşekkür ettim kompartimandaki öteki yolcu, başındaki kırmızı fes dışında tam bir Avrupalı gibi giyinmişti. Küçük bir tacirdi belki. Bir tercüman olarak araya girdi. Bozuk bir İngilizce ile. Diyor ki, siz de yolcusunuz, o da yolcu. Onun yolu ve sizin yolunuz aynı. Şimdi düşünüyorum da, sonraları Arap mizacına duyduğum sevgide, bana öyle geliyor ki bu küçük olayın büyük bir rolü oldu. Tüm yabancılık sınırlarını aşarak, Bir yolculukta rastgele karşılaşılan bir yabancıya içten bir arkadaşlık göstererek ekmeğini onunla bölüşen bir bedevinin davranışında daha o gün teklifsiz bir insan seciyesinin sıcak soluğunu, kucaklayışını hissetmiş olmalıydım. Kısa bir süre sonra kerpiçten bir şato gibi kaktüs duvarlarının ortasında bir kum tepesinin üstünde gözlerden ırak yaşamını sürdüren o eski gaziyeye geldik. Benim bedevi hebelerini topladı, bana gülümseyerek başıyla selam verdi. Ve harmonisinin uzun etekleriyle yeri süpürerek kompartımandan çıktı. Dışarıda istasyonda bekleyen başka iki bedevi, onu el sıkıp kucaklayarak karşıladılar. Sarılıp yanaklarından öptüler. İngilizce konuşan tacir elini omzuma koyarak, ''Haydi biraz çıkalım. Tren daha on beş dakika burada.'' İstasyonun arkasında bir kervan konaklamıştı. Yol arkadaşım Onların Kuzey Hicazlı Bedeviler olduğunu söyledi. Esmer, tozlu yüzlerinde yabanıl bir sıcaklık vardı. İstasyonda inen yol arkadaşımız da onlardan biriydi. Hem de önemli biri olmalıydı ki, ötekiler yarım daire biçiminde çevresini almışlar, sorularına cevap veriyorlardı. Yanımdaki tacir bir şeyler söyleyince, bizim şehirli kimseler oluşumuzu düşünerek, belki dostça ve sanırım biraz da gururlu bir tavırla bizden yana döndüler. Bir teklifsizlik havası bürümüştü hepsini. Onların hayatlarını tanıyıp anlamak için güçlü bir istek duydum içimde. Hava kuru ve yalazıydı. Sıcak insanın bedenine nüfuz ediyordu. Bütün katılıkları, gerginlikleri çözüyor, düşünceleri gevşetiyor ve onlara tembel, durgun bir nitelik veriyordu. Bir zaman dışılık hali yaşanıyordu sanki. Her şeyde olduğundan daha derin bir görünüş, olduğundan daha dokunaklı bir tınlama... Ve olduğundan daha etkili, daha esritici bir koku. Çöl şartlarından gelen bu insanların, hayatı dünyanın başka yörelerinde yaşayan insanlardan çok daha farklı bir biçimde algıladıklarını seziyordum yavaş yavaş. Daha soğuk, daha zengin ülkelerin insanlarına özgü pek çok fikri sabitten, belki pek çok kuruntudan ve şüphesiz onların bağımlı olduğu kayıtlıkların pek çoğundan uzak olmalıydı bu insanlar. Ayrıca, kendi sezgi ve kavrayışlarına ta içten güvenmek zorunda oldukları için de, şeyler dünyasına ilişkin çok farklı bir değerler manzumesi yaratmış olmalıydılar. Bir Arap ülkesinde daha ilk gün, Bedeviler arasında beni yoklayan duygular belki de kendi hayatımda baş gösterecek olan değişimin, üst olmanın bir ön sezisiydi. Tüm belirleyici sınırlardan yoksun, ama yine de biçimsiz olmayan bir dünyanın, Kendi kendine yeten, kendi içinde tam bir bütünlük taşıyan ama yine de her yana doğru sonuna kadar açık bir dünyanın, çok geçmeden benim olacak bir dünyanın ön sezisi. Geleceğin benim için neler hazırladığını nereden bilebilirdim o gün? Şüphesiz bilmiyordum. Yabancı bir eve girersiniz, daha koridorda hissettiğiniz anlatılmaz bir koku, bulanık bir biçimde size bu evde ve sizin içinizde olacak olanlar hakkında bir şeyler söyler. İşte bunun gibi bir duygu, olacak olanlar sevindirici şeylerse, o an yüreğinizde bir coşku parıldayışı işi duyarsınız. Ve her şey olup bittikten nice sonra hatırlar ve dersiniz. Bütün bunları önceden, daha salona girerken hissetmiştim. Başka türlü olamazdı. Güçlü bir rüzgar esiyor çölde. Ve zeyt yeni bir kum fırtınasına yakalanacağımızı bile düşünüyor bir süre. Gerçi kum fırtınası filan gelmiyor ama... Rüzgar da peşimizi bırakmıyor. Kumlu bir vadiye inerken, sürekli esintilerle, tek sesli kesintisiz bir uğultuyla bizi izliyor hep. Vadinin ortasında, hurma ağaçlarının içinde bir köy görünüyor. Her biri, kerpiç duvarlarla çevrili birçok bağımsız meskenden oluşan köy, çevresinde dönüp duran bir toz bulutu içinde gizli. Bu vadi, bir çeşit rüzgar yatağı sanki. Her Allah'ın günü güçlü kanatlarıyla sabahtan akşama kadar vadiyi döven rüzgar, ertesi gün daha zinde bir güçle yeniden kasıp kavurmak için ancak geceleri biraz dinliyor. Rüzgarın vuruşlarıyla sürekli ezilen hurma ağaçları yeteri kadar boyatamıyor, kum tepelerinin devamlı tehdidi altında, geniş yayvan yapraklarıyla öyle yere yakın, bodur bitkiler olarak kalmış görünüyordular. Köylüler her bahçenin çevresine sıra sıra ılgın ağaçları ekmemiş olsalardı, köy şimdiye kadar çoktan kumlara gömülüp gitmişti. Hurma ağaçlarından daha dayanıklı olan bu uzun boylu ağaçlar güçlü, her dem taze gövdeleri ve canlı dallarıyla ekili alanların çevresinde bir koruma duvarı oluşturuyorlar ve ekinlere her şeye rağmen yine de kararsız bir güvenlik sağlıyorlar. Sıcak öğle üzerini burada geçirmek düşüncesiyle, köy emirinin kerpiçten evi önünde develerden iniyoruz. Konukların ağırlanması için ayrılan kahvehane son derece fakir, çıplak bir görünürde, başka bir şey yok. Fakat Arap konukseverliği her zamanki gibi bütün yoksullukları aşıyor. Çünkü biz daha hasır sergi üzerine kurulur kurulmaz, ocakta çıtırdayan ince dalların dost alevleriyle karşılaşıyoruz. Yeni kavrulmuş kahve tanelerinin dövüldüğü pirinç havanın çınlayan sesi, odaya insanı saran, sıcak bir hava katıyor. Bu arada aç konuklara büyüyecek bir sahan dolusu bal renkli hurma ikram ediliyor. Ev sahibimiz, üzerinde yalnız bir entari ve küfiye bulunan, gözleri nemli ve kısık bakışlı, zayıf, sıska, yaşlı bir adam, bizi yemeğe buyur ediyor. Allah ömrünüzü uzatsın. ''Bu ev kendi eviniz. Allah aşkına buyurun. Varımız yoğumuz bu.'' Bunu söylerken eliyle özür dileyen bir hareket yapıyor ve bu hareketi yaparken iç güdüleri ve sezgileriyle içli dışlı yaşayan insanlara özgü o dolaysız, yapmacıksız anlatım gücüyle kaderinin bütün yükünü dile getiriyor. ''Fakat hurmalar hiç de fena değiller hani. Buyurun, size ikram edebildiğimiz bu şeyden afiyetle yiyin yolcular.'' Hurmalar gerçekten de şimdiye kadar yediğim en tatlı, en özlü hurmalardan. Ev sahibimizse ona bizi doyurma fırsatı verdiği için açlığımızdan apaçık bir hoşnutluk duymuşa benziyor. Rüzgar, hep rüzgar hayatımızı o zorlaştırıyor. Fakat Allah'ın iradesi böyle. Elden ne gelir? Ekinlerimizi mahvediyor. Onları kum altında kalmaktan korumak zorundayız her an. Hani daha önce böyle değildi. İlk zamanlar o kadar çok rüzgar yoktu burada. Köy o zaman büyük ve zengindi. Şimdi küçüldü. Gençlerimizin birçoğu uzaklara gidiyor. Böyle bir hayata herkes katlanamaz. Kum tepeleri her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Yakında hurma ağaçlarına yer kalmayacak. Bu rüzgar her şeyi Fakat şikayetçi değiliz. Çünkü malumunuz Nebi Allah'ın selamı ona olsun buyurmuştur ki Allah buyuruyor ki, dehre sövmeyin. Çünkü dehr benim, irkilmiş olmalıyım. Çünkü yaşlı adam konuşmasını kesip, dikkatle bana baktı ve niçin irkildiğimi anlamışçasına, bu bitkin yıpranmış yüzde görülmesi şaşırtıcı, neredeyse kadınsı bir tebessümle gülümsüyor. Sonra kendi kendine söylüyormuşçasına hafif, alçak bir sesle tekrar ediyor.